Benim kırık dökük Farsçama rağmen sürdürdüğümüz konuşmadan hepimiz hoşnuttuk. Kürtlerin bağımsız bir dilleri vardır. Fakat hemen hepsi akraba bir dil olan Farsçayı da konuşup anlayabilirler. Kendi kabilelerinin çevresinden dışarı pek çıkmamış ve şüphesiz okuma yazma bilmeyen bu küçük Kürt kadınları alabildiğine zeki kimselerdi. Benim tökezleyen ifadelerimi kolayca anlıyor ve konuşma sırasında arayıp bir türlü bulamadığım sözcüklere tam bir doğrulukla anında bulup ağzıma tıkarı veriyorlardı. Onlara nelerle uğraştıklarını soruyordum. Onlar da bana göçebe bir kadının gününü dolduran bir sürü küçük işle, bir o kadar da büyük iş sıralıyorlardı hemen. İki düz taştan mürekkep, ağır el değirmeninden zahire öğütmek, köz üzerinde ekmek pişirmek, Koyunları sağmak, deri yayıklarda yayık yaymak, koyun yününü el kirmenleriyle eğirmek, halı dokumak, kilim dokumak, ırkları kadar eski desenlerde kilim dokumak, çocuk doğurmak ve kocalarının rahat ve huzurunu sağlayıp onlara sevgiyi tattırmak. Değişmeyen bir hayat. Bugün, dün ve yarın. Bu koyun çabanları için zaman diye bir şey yok. Sadece günlerin, gecelerin ve mevsimlerin akışı var. Gece uyuyup dinlenmek için karanlık, gündüzde rızık sağlamak için aydınlık oluyor. Kış kendini artan soğuklar ve dağlarda kuruyan, sonra da karlarla örtülen otlarla belli ediyor ve o zaman onlar da çadırlarını söküp sürülerini önlerine katarak daha ılık ovalara iniyorlar. Mezopotamya'ya, Dicle yöresine. Ve yaz gelip de bunaltıcı sıcaklar, yakıcı rüzgarlar başladı mı, yeniden dağlara çıkıyorlar. Taş konaklarda oturmak istemez misiniz hiç, diye soruyorum. Hemen hiç söze karışmayan ve bizi dinleyen yaşlı adama. Kendi topraklarınızın olmasını istemez misiniz? Yaşlı adam yavaşça başını sallıyor. Yo, su eğer havuzlarda durgun kalırsa, kirlenir, kokar, bulanır. Ancak hareket eden akan su temizdir. Hemen hemen 18 ay boyunca İran'ı ülkelerin bu en meraka değer olanını baştan aşağı dolaşmıştım. 30 asırlık bir kültür birikimini ve çocukluğun tez alevlenir doğasını bünyesinde birleştiren bir kavmi tanımıştım. Kendine ve çevresinde olup bitene kendinden emin, uyuşuk bir alaycılıkla bakmasını bilen ve bir an sonra da vahşi Volkanik bir tutkuyla coşup sarsılabilen bir kavimle tanışmıştım. Büyük şehirlerin kültürlü refahını da gördüm orada. Bozkırların diriltici sert rüzgarlarını da. Emrime verilen bir hizmetçiler grubunun bakım ve gözetimi altında, taşra valilerinin saraylarında da geceledim. Onlar beni sokmadan davranıp öldürmek için yılanlarla akreplere karşı kulağım kirişte uymak zorunda kaldığım yıkık kervansaraylarda da geceledim. Misafir olarak Bahtiyari ve Kaşkay kabilesinden adamlarla oturup kızarmış bütün bir koyunu onlarla birlikte yedim. Zengin tüccarların yemek salonlarında içi zerdari dolu hindilerle donanmış sofralarda oturdum. Muharrem günlerinde nefsi feragat ve adanma örneklerine, kendine eziyetin yol açtığı sarhoşluğa tanık oldum. Uğdu eşliğinde söylenen hafızın ince, zarif mısralarını dinledim. İsfahan'ın kavak ağaçları altında dolaştım. Asma medhaller, nadide çini cepheler ve şehrin büyük camilerinin parıldayan kubbeleri karşısında hayranlık duydum. Farsça ya da Arapça kadar aşina oldum. Eğitim görmüş şehirlilerle konuştum, askerlerle, göçebe insanlarla, çarşı esnafıyla, hükümet üyeleriyle, dini liderlerle, gezici dervişlerle ve hanlarda afyon çeken bilge kişilerle. Şehirlerde, köylerde, kasabalarda kaldım. Ülkenin çöllerinde, tehlikeli bataklık arazilerde dolaştım. Ve bu yıkıntılar içindeki düşler ülkesinin zamansızlık ikliminde zaman zaman kendimi kaybolmuş hissettim. Onların içinde doğup büyümüşçesine İran halkını, onların yaşama ve düşünme tarzını yakından tanıdım. Fakat yine de loş bir aydınlık içinde sayısız yüzüyle parıldayıcı duran, antik bir mücevher kadar karmaşık ve çekici olan bu ülkeye ve bu ülkedeki hayata karşı, içimde hiçbir zaman, cam saydamlığındaki Arap dünyasına duyduğum yakınlığı duyamadım. Altı ay süreyle Afganistan'ın dağlarında ve bozkırlarında dolaştım. İnsanların silahı süs olsun diye taşımadıkları, hiç yoktan bir kurşuna kurban gitmemek için, atılan her adımın dikkatle atılması, söylenen her sözün, Dikkatle söylenmesi gereken bir dünyada dolaştım altı ay. Zaman zaman İbrahim ve ben ve bazen de bize katılan başkaları, o günlerde Afganistan'ın her yöresinde kol gezen Şakilere karşı hayatlarımızı bizzat savunmak zorunda kaldık. Gariptir, ancak Cuma günleri bu eşkıya tehdidi ortadan kalkıyordu. Çünkü Şakiler Allah'a ibadete mahsus böyle bir günde can yakıp çapul yapmayı utanç verici bir davranış sayıyorlardı. Bir keresinde Kandihar yakınlarında ölümden kıl payı kurtuldum. Çünkü farkında olmadan, tarlada çalışan güzel bir köylü kadının peçesiz yüzüne bakmıştım. Öte yandan, hindi kuşun yüksek yaylılarından birinde, Cengiz Han'ın savaşçı kabilelerinin soyundan, Moğol köylüler arasında kaldığım gece, bir oda, bir kulübenin döşemesinde ev sahibinin genç karısı ve kız kardeşleriyle yan yana yatmam hiç garip karşılanmamıştı. Haftalarca Kabil'de Afgan Kralı Emanullah Han'ın misafir olarak kaldım. Uzun geceler boyunca Han'ın bilgin adamlarıyla Kur'an hakkında konuştuk. Ve nice geceler, siyah çadırlarda Patan Hanlarıyla kabileler arası savaş alanında bulunan bölgelerin en iyi nasıl denetim altına alınacağı hakkında konuşarak geçirdik. İran ve Afganistan'da kaldığım bu iki sene boyunca her geçen gün nihai cevaba doğru biraz daha yaklaştığımı hissediyordum. Diyebilirim ki Mansur, Müslümanların nasıl yaşadığını öğrenip anladıkça İslam hakkındaki kanaatlerim de pekişiyordu. İslam her zaman zihnimde başka şeyi işgal ediyordu. Yatsı namazı vaktidir, diyor Zeyd göğe bakarak. Günün son namazı için yüzümüzü Mekke'ye dönerek safta diziliyorduk. Mansur'la Zeyd yan yana duruyorlar. Cemaate imamet etmek üzere ben biraz öndeyim. Çünkü Allah'ın Resulü iki kişinin ya da daha fazla kimsenin oluşturduğu her topluluğu bir cemaat olarak tanımlıyor. Ellerimi kaldırıyor ve Allahu Ekber diyerek gidiyorum namaza. Ve sonra Fatiha suresini okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi Allah'a mahsustur. Yalnız sana ibaret eder, yalnız senden yardım umarız. Bizi doğru yola eriştir. Nimetlendirdiğin kimselerin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapanların yoluna değil. Sonra İhlas suresini okuyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah samettir. Her şeyden müstani ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir. Dua kadar insanları birbirine yaklaştıran, bir araya getiren çok az şey vardır hayatta. Bu, inanıyorum ki bütün dinler için özellikle de Allah'la insan arasında herhangi bir aracının varlığını zorunlu görmeyen İslam dini için bütünüyle doğrudur. İslam inancında ruhbanlığa, papazlığa ve hatta örgütlü bir kilise kurumuna yer verilmemesi, cemaatle namaz kılarken her Müslümanın kendini ortak bir ibadet eylemine sadece katılan biri olarak değil, onu bizzat gerçekleştiren, ikame eden, etkin bir özne olarak hissetmesini sağlamıştır. İslam'da, törensel tapınma formları olmadığı için, cemaat namazına imamet etmek olsun, nikah akt etmek ya da cenaze namazını yönetmek olsun, herhangi bir ibadetin icrasında yetişkin ve akıl sahibi her Müslüman önderlik yapabilir. Allah'a ibadet için özel olarak görevlendirilmiş kimselere ihtiyaç yoktur. İslam'da, Ulemanın ya da Müslüman topluma liderlik yapan kimselerin sıradan Müslümanlara göre akaid ve hukuk alanında bir uzmanlık bilgisine sahip olmaktan başka bir ayrılıkları yoktur. Şafak sökerken uyandım ama göz kapaklarım uykudan ağırlaşmış gözlerimi açamıyorum. Rüzgar ağıran günün rahminde sönüp giden gecenin hafif, dokunaklı uğultusuyla yüzümü yalayıp geçiyor. Uykunun ağırlığından kurtulmak için abdest almaya kalkıyorum. Soğuk su, çok uzak günlerin, uzak yerlerin hatırasıyla okşuyor gözlerimi. Loş ağaçlarla kaplı dağlar, çaldayıp duran serin ve berrak deriler. Çöküp oturuyor ve gözlerimi kapayıp, hatıraların seline kapılmış başımı arkaya yaslıyorum. Islak yüzümü rüzgar uzak geçmişe ait bütün o soğuk kış günlerinin uçucu hatıralarıyla okşayıp geçiyor. Karlı dağların, çaldayan derilerin hatıralarıyla, Karlı yamaçlarda at üstünde yapılan yolculukların, bitip tükenmeyen karın, göz kamaştıran sonsuz beyazlığın. Yıllar önce göz alabildiğine karlarla kaplı, üzerinde yol iz bulunmayan İran dağlarında, o sonsuz beyazlığın içinde güçlükle ilerliyordum. Atım her adımda kara saplanıyor ve sonra kendini bir tuzaktan kurtarır gibi silkinip ileri atılıyordu.